Bu noktada imam mezhep imamlarımız açısından görüş farklılığı vardı. İmam Ebu Yusuf rahimehullah'a göre suyu uzu üzerinde akıtmak yeterli ve ondan herhangi bir damla gelmesin. Ancak İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimuhullaha göre ise illaki bir veya iki damlanın damlaması şart olduğu ifade edilmiş. Tabii bu görüş ayrıldığın semeresi nerede ortaya çıkıyordu? Kar veya buz emsali e, bir şeye e, kişi abdest uzuvlarını sürse ve böylece eli, yüzü ve ayakları ıslansa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 fiil veya davranışlara sünnet denir. Bazen yapıp bazen yapmadıklarına ise mendup, müstahap ve edep şeklinde ifade edilir. Bazı kaynaklarda müstahap ve mendup arasında fark gözetilse de Hanefi usulcüleri bunlar arasında pek fark gözetmiyor. Bunların aynı olduğunu ifade etmektedir. Peki Bismillahirrahmanirrahim. sünnet Tahareh, abdestin sünnetleri. 1 numarada gaslü yedein selasen kable ithal ilma el inae iza isteqad el mutavaddi min neumi. Abdest almak isteyen kimse uykusundan uyandığında ve ellerini suya, abdest alacak kaptaki suya girdirmeden önce ellerini üç kere yıkaması sünnettir.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 Ee, ama Allah'ı anmak olarak işte la ilahe illallah demek, elhamdullah demek ve eşhedü en la ilahe illallah gibi e, ifadelerle de bu sünneti kişinin yerine getirileceği elmuhit isimli eser ve bu emsal kitaplarda da beyan edilmiştir. Ama klasik bildiğimiz evzu billahi mine şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim diyerek de abdeste baslamak sünnettir. E ee,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 olur diyor. Abdestin üçüncü sünneti ve sivak, misvak kullanmaktır. Ağız temizliği yapılırken yani mazmaza yapılırken misvak kullanılması da Hanefi mezhebine göre sünnettir. Hatta bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte "Levla ene shukka ala ummeti la amertuhum bis-siwak e, inde kulli vudu'in." ki Muvatta'da İmam Malik rivayet ediyor bu hadis-i şerifi.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 E, bu da Hanefi mezhebine göre başımızı mesh zaman elimizi bir daha ikinci kez ıslatmadan başımıza temas etmeyen e, parmak uçlarımızda kulakların mesedilmesi şeklinde beyan ediliyor. Yani yeni bir su almaya gerek yoktur. Tabi bu konuda farklı görüşler olmakla beraber e, genelde kitabımızın da ifade ettiği üzere tercih edilen görüş bu e, şerhte de bu şekilde beyan edilmiştir.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 Amaç olan yani maksud olan namaz ibadetinin ön şartlarıdır. Dolayısıyla maksud ve maksuda vesile şeklinde ikiye ayırır. Deniyor ki niyet maksud olan ibadetlerin sıhhati için şarttır. Buna göre bir insan niyet etmeksizin işte fecirden yani güneşin doğumundan,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 İhtiyaç dışı harici olan dünya kelamlarında konuşmamak da yine edep olarak sayılmıştır. E, beşinci edeplerde abdest dualarını bilen kimse e, her bir uzuv yıkarken bu duaları okuması. Ama bilmiyorsa da besmele çekebilir veya işte e, kendisi bir takım zikirlerde bulunabilir. Tabi bulunduğu ortam buna müsait ise. E, diğer bir şartta özür bulunmadığı halde abdest uzuvlarının yıkanması veya mes edilmesi için bir başkasından yardım talep etmemek ama bir mazeret varsa e, kişinin işte e, gücünün hasta olması gibi veya başka bir takım mazeretler gibi bir başkasından yardım talep etmesinde de bir mahsur olmayacaktır. E, diğer bir edepte, 7. edepte mazmaza ve şakta yani ağız ve burun temizliği yapılırken e, burada a, burna ve ağza sağ elle su vermek,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 Ki aslında niyette istimrar yoktur ki hattı altında niyet zaten abdestin şartlarından da değildir, sünnettir. Ama bununla beraber abdeste başladığı andan bitimine kadar kalpte kişinin bu niyeti tutması, abdest niyetini bulundurması da ayrı bir edep olarak kabul edilmiştir.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 Ya Rab bizi ziyade tövbe edenler, ziyade temizlenenlerden eyle duasıyla abdestimizi bitirmeyinde de edep olduğu beyan edilmiştir. Buna dair başka hadis-i şerifler de var, sünnet olan bazı dualar da var. ki İl mahal kaynaklarına bakıldığı da bu duaları okuyup ezberleme imkanı olanlar bunu yaparsa daha da büyük sevap işlemiş olacaktır. saat so,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 Alhamdulillah Rabb al-alamin, Al-Rahman al-Rahim, Malik yümdin, İya k n-ebed ve İya al